Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'hu bi ihsani yevmiddid. Rabbi wa yessir wa hlulukta min lisani yefqahu kavli. ma wazidna ya Amma inşallah kaldığımız baştan devam edeceğiz. 50. cahilin özelliğine vasfına gelmiştik. Elhamsun 50. özellik el iman bi cipt ve tagut. Taguta ve cipte iman etmek. Bu taftilul müşrikin alel muslimin. Müşrikleri Müslümanların önüne taftil etmek. Bu bahsedilen şey cahili ehlinin ortak vasfı ortak, ortak özelliği, ortak hasretidir kardeşler. Ee, Muhammed bin Abdulı'ın sözleri burada bittikten sonra İmam alüsü onun risalesine düştüğü şerhte e, şu ayeti kerimeyi getirmiş Nisa Suresi 51 ayeti Kerime Alelemtara ilerlediğine Uutu Nassi ben Minel kitabi O kitaptan kendilerine nasip verilenleri görmedim Şimdi burada ilk olarak şuraya bütün Müslümanların dikkat etmesi lazım bu ayette o birazdan tavhuta ve cipte iman ettiğini söyleyeceği insanların Allah, bir sıfatına, bir hasretine burada işaret ediyor. Nedir o sıfat ve hasret? Utu nasiben minel kitabi. Kitaptan yani ilimden biraz nasip var bu adamların yanında. Ama nasiben ifadesi yani Allah demiyor ilim verilenler utu nasiben minel kitabi. Kitaptan birazcık nasip var. Yani yarım yamalak biliyor. Yarım yamalak, eksik noksan, yanlışlarla hatalarla. Şimdi bu bir müteahhit bir binayı imar etse ve imar noktasındaki bilgisi yarım yamalaksa o bina çöker. Sağlam bir bina yapamaz. Dünyevi hangi iş olursa olsun insan yapacağı işin ilmini tam bilmezse, yarım yamalak bilirse ne yapacaktır? Yaptığı işte başarısız olacaktır. Bu Allah'ın dinine gelince minbab evladır. Allah'ın dini adına konuşacaksa insan... Allah'ın dini yaşayıp ve yaşamaya davet edecekse, hem kendisi önce yaşayıp hem de birilerini yaşamaya davet edecekse, o zaman yarım yamalak bilgiyle iş olmaz. Her şeyin tam olması lazım. Her şeyin yerli yerinde olması lazım. Tabi bu birinci cihet, ayette istidlal edebileceğimiz, istinbat edebileceğimiz. İkinci cihet, ikinci yön ise insanın ilmi dahi olsa, insan tavhuta ve cipte iman eden bir kafir olabilir. Nitekim bugün yeryüzünde birçok alim kisvesindeki, alim kasvesindeki insanın tağutlara iman ettikleri gibi. Hatta bunla da kalmayıp Allah'a ve Resulüne tevit üzere iman eden, tağutlara küfreden, ihlaslı gençlere yeryüzündeki bir takım lakaplar, kötü isimler takarak onları aşağılayan, kötüleyen, bunlar ne anlar, bunlar dini ne bilir gibi, bak bizim yanımızda bu bu ilimler var, şu var, bu var gibi kendi nefislerini övdüklerine de şahit olacaksın. Tağutların büyüklerinin alim diye piyasada gezen ki alimlikten felseh fersak, fersak uzaklar, ilimden az buçuk nasibi olan alim diye piyasada gezen insanlara tağutların yardım ettiğini, destek verdiğini, onların önünü açtığını, onlara kolaylık gösterdiğini, onlara her türlü yardımda bulunduklarını göreceksin. Dolayısıyla insanın İlminin ve ilim sıfatının var olması eşittir, onun iman ehli olması demek değildir. O yüzden Dünya Alimler Birliği Başkanı Kardavi diye bir tane adam çıkar. Bilmem Suud Devleti'nin bilmem ne müftüsü, bilmem ne Ali Şeyh çıkar. Başka bir yerden başka bir tanesi, başka bir yerden başka bir tanesi ilim kisvesindeki birçok kimse bakarsınız ki insanlar neyden saptırıyor? Allah'ın hak dininden saptırıyor, onları sapıklığa, taguta ve cipte imana davet ediyor. O yüzden ayetin bu kısmında iki tane böyle ince, derin anlayış nedir kardeşlerim? Söz konusudur. يُؤْمِنُونَ ve وَالتَّغُوتِ Cipt, müfessirler ihtilaf etmiş tefsirinde. Sihir demiş çoğunluğu. Sihre iman ediyorlar. بِالتَّغُوتِ Tağut da Allah'a karşı haddini aşan her kafirin ortak adı. Yani adam müşrik oluyor. Müşrik olmakla da kalmıyor. Bir de kendine ibadete davet ediyor. Sonra işte tağut oluyor. Tağut yani Allah'tan başka ibadet edilen sahte ilah demektir. Çeşitleri çoktur zaten uzun uzun izah ettiğimiz için tekrar buraya dönmenin anlamı yok. Bu kendilerine ilimden nasip verilip de tağuta ve cipte iman edenler var ya Onlar <gülüyor> وَيَكُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُ Kafirlere diyorlar ki ha اَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ amanu sabila Kafirlere taraf dönüp diyorlar ki insanlara Bak bu normalde onlar kafir ama bak diyorlar bu taife yani bu insanlar şu iman edenlerden daha hayırlı bir yol üzeredirler diyor Nisa suresi 51. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebi tefsirlerde geldiği üzere Yahudilerden bir grubun müşriklerin Mekkeli müşriklerin bir grubuyla bir araya gelip Kabe'nin yanında Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşacaklarına dair Birbirlerine ant içip yemin etmeleridir. Birbirlerine ant içip yemin etmeleridir bu iki kafir taifenin. Tabi rivayette Mekke'ye bir grup Yahudi geliyor. Mekkeliler çağırıyorlar. Ebu Sufyan'ın başkanlığında, Mekkeli müşriklerin başkanı olarak Ebu Sufyan. Onlardan 30 kişi geliyor. 30 kişi de bunlardan toplanıyorlar. Bunların hepsi hadis kaynaklarında sabit. Kaynak olarak taberin mesela İmam taberinin tefsirinde İbn-i Ebi Hatim'in aynı şekilde rivayet kitaplarında bu rivayetler sabittir senetleriyle beraber kardeşler. Dediler ki şeyler, Mekke'nin müşrikler ki onların kitapları yoktu. Yahudiler ilimle bilinen adamlar. Kitap var yanlarında, ilim var, irfan var. Hep böyle dini bilen adamlar kitabı tedris etmişler, öğrenmişler. Mekke'nin müşrikler şüpheye düşmüşler. Yani Mekke'nin müşrikler ateist adamlar değiller. Yani düşünüyorlar. Muhammed onlara kafir diyor, aleyhissalatü vesselam babalarına kafir diyor. Ya biz de Allah'a inanıyoruz, biz de ahirete inanıyoruz. Ki Ebu Cehil Kabe Bedir Savaşı'na çıkmadan önce Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Allah bugün iki ordudan hangisi haksa ona zafer nasip et demiş. E, malum Mekkeli müşrikler, Kureyşli müşrikler ne yapardılar? Sahih Müslim'de Ayşe'den gelen rivayette olduğu gibi aşure günü oruç tutarlardı. Bu adamlar oruç tutar, namaz kılar, Allah'a inanır, Kabe'nin mübarek olduğuna inanırlar. Yani bugün kendine Müslüman diyen adamlar neye inanıyorsalar, neye tazim ediyorsa onlar da inanıyordular, onlar da tazim ediyordular. Dolayısıyla böyle bir şüpheye düşünce dediler ya kitap ehli var, o adamlar Allah'ı bizden iyi tanıyorlar çünkü ilim sahipleri. Dediler Yahudileri çağıralım, Kabe bin Eşref geldi o zaman Yahudilerin önde gelenlerinden. Dediler ki ya siz bu kitabı biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. Biz mi hak üzereyiz, Muhammed mi hak üzere? Siz aramızda hakem olun. Bu anlaşmazlığımızda, bu çekişmemizde, bu didişmemizde gelin aramızda hakem olun. Dedi ki Kâbü ibn Eşref, bana dininizi arz edin. Şimdi bana dininizi arz edin deyince buradan sonrası çok önemli. Ebu Sufyan diyor ki, نَحْنُ نَنْحَرُ لِلْحَج۪يجِ الْقَوْمَ Biz diyor haclara e, uzun bir, yani şey yaparız. Yani o Kabe'nin etrafında ibadet ettikleri yerlerde onlara ikramlarda bulunuruz. Uzun uzun onlarla ilgileniriz. Vaneskihumul labana. Onlara süt içiririz biz. Vanakriyen bayfa. Misafire yediririz biz. Vanefukkul ani esiri kurtarırız biz. Esiri kurtarırız biz. Vanasulur rahimin. Yani akraba ilişkilerini gözetiriz. Kabileler, aşiretler birbirlerinin hürmetini sayarlar. Amca, dayı, yeğen, obu, Nasıl? rahimi. Ve namuru beyte Rabbina ve netufu bihi. Allah'ın evi olan, Rabbimizin evi olan, Allah'ın evi olan Kâbe'yi imar ederiz. Kabe'nin etrafında tavaf ederiz biz. Ve nahnu ehlel haram. E Allah Kabe'yi de korumayı bize vermiş. Haram'ın ehli de biziz. Haram beldeyi koruyanlar da biziz. Ve Muhammedun faraka dine abai. Ama Muhammed geldiği babalarının dinine ayırdı. Geldi ayırdı hepsinin arasını. Ve katı arrahime. bozduğu şey akraba ilişkisi. Niye? Ana Müslüman oğul değil. Oğul Müslüman baba değil. Amca Müslüman yeğen değil. Dede Müslüman torun değil. Torun Müslüman dede değil. Ne olacak? Kavga çıkacak. Anlaşmazlık çıkacak. Tartışma çıkacak. İhtilaflar çıkacak, herkes konuşacak, herkes bağıracak, çağıracak. Muhammed'in yaptığı da bunu yapmaktı aleyhissalatü vesselam. Adamın bir tanesi diyor ya bizim çocuk sizi dinledikten sonra bize hiç saygı hürmet göstermemeye başladı. Amcalarına selam vermez, ötekine bilmem ne yapmaz, kurban da gelip bayramlaşmaz, bizden kurban kesmez, onu yapmaz, bunu yapmaz. Ya Muhammed de bununla gelmiş. Muhammed geliyor aleyhissalatü vesselam, ona dualar ediyorsunuz. Allah işte yerleri gökleri onun yüzü su hürmetine yarattı diyorsunuz, tahzim ediyorsunuz, yüceltiyorsunuz, peygamberimiz diyorsunuz. Diyorsunuz da diyorsunuz. Ya biz niye pislik necis aşağılık oluyoruz yani? E Muhammed'in dediğinden başkasını demiyorum ki ben de. Aleyhissalatü vesselam. Tabi burada Ebu Sufyan'ın sözünde ne var? O dönemki müşriklerin bizim bugün kendine Müslüman diyen müşriklerin yaptığı salih amelleri yaptıkları var. Akrabayı gözetmek, onlara iyilik yapmak, sadaka vermek, eş dostu hatırını sormak falan filan. Ya Esiri kurtarmak bile var içinde şerefli adamlar yani. Aman biz canımızı kurtaralım da bize dokunmayan, bin yılan, dokunmayan yılan bin yaşasınız mantığı yok yani. Ya bizi mi esir etmişler? Yok ama esir olmak kötü bir şeydir. Yani insanlık hakkına terstir. E gidip esir kurtarmışlar. Böyle şerefli insanlar... Bunu dinledikten sonra, ve Rahime, ve dinin al-Kadim, ve Ya bizim dinimiz eski, Muhammed'in ki yeni diyor. Bak daha yeni millet. Biz daha kaç senedir varız diyor yani. Fakat al-Kab, Kab ona dedi ki, "En vallahi, Allah'a yemin edelim ki sizler, ahda sebeyle mi, maalehi Muhammed, Muhammed'in olduğu yoldan daha hayırlı bir yoldasınız" dedi. Ve Kureyşli müşrikleri küfürde ne yaptı? İsrarcı olmasına vesile oldu ve Allah سبحانه Teala bu ayeti kerimey indirdi. Dedi o kitap var ya ilimden nasibi olan kitaptan nasibi olan o Yahudi, ona yaptı geldi dedi ki kafirlere öyle mi Yahudiler puta tapıyor muydular? E niye Yahudiler Yesrib'teler, Medine'deler? Tevratta yazıyor ki Yesrib'ten çıkacak peygamber. E gelmiş yerleşmişler bizim aramızdan çıksın diye. Zaten Allah şirk koşmuyordular onlar. Ama küfürleri ne oldu onların? Muhammedur Resulullah dememek oldu. Aleyhissalatü Vesselam. Onun nübüvvetini ikrar etmeyince kafir oldular. Yoksa Muhammedur Resulullah deseydiler zaten muvahit adamlardı. Allah da diyor ki görmüyor musun o tevhid iddiasında olanlar kalktılar. Müşriklere dediler ki kitapsız puta tapanlara yani siz bunlardan daha hayırlı yoldasınız. Bugün nice böyle kendine ilimden nasip verilen Yahudi var bu ümmetten. Kendine Tabi Yahudi demez, Müslümanım diyor. 3-5 kitap okuyor, müşrikleri dost ediniyor, Allah'a ibadette birliyen muvahitlere düşmanlık kılıcını çekiyor. Babası babaları da yapmıştı, onun ataları selefleri de yapmıştılar aynısını. Muvahitlere düşman, müşriklere dost. O nasıl bildi? Biz bu halktan de değiliz ama ama onlar gibi de inanmıyoruz ama sizin gibi de değiliz. Onlarla aramız iyi. Hani bu imanla küfür arasında hakla batıl arasında bir yol tutturmaya çalışanlar var ya. Biz yapmayız yaparsak kafir oluruz ama yapanlar Müslüman siz tekfirci harici Onların dini bu. Onlarla oturduklarında diyorlar onlar hariciler onlar cehennemin köpekleri siz onlarla konuşmayın diyorlar. Boşverin siz tabi ya la ilahe illallah diyorsun Allah var diyorsun. Ha, bir de şunları yapmasan güzel olacak. He? Babaları da yapmıştı o Yahudileri. Onlar Sorunları Yahudilerin. Yolundan devam ediyorlar. İmanla küfrün ortasında yol tutturmaya çalışıyorlar. Allah ayeti kerimede Biz günahkarlarla Allah'tan korkanları, Müslümanları teslim olanları bir tutar mıyız? Lekum Size ne oluyor? Ne kötü hüküm ediyorsunuz diyor Allah subhanahu Bu ne kötü bir hükümdür ki Allah'ın düşmanlarını dost yapar, Allah'ın dostlarını düşman yapar insana. O din batıl bilindir. Allah'a hamdolsun o dinden beratimizi herkesin huzurunda ilan ediyoruz. Cahiliyenin 51. özelliği Elhadiyetu velhamsun. Hakkı batıla giydirmek Hakkı batıla giydirmek, batılı hak, hakkı batıl göstermek ve onu gizlemek, hakkı gizlemek. Niye? Hakkı anlattın mı başına bela gelir. Hakkı anlattın mı hapsedilirsin. Hakkı anlattın mı eza edilir. Hakkı anlattın mı kovulursun. Hakkı anlattın mı insanlar öldürmeye kalkar. Hakkı anlattın mı başına bütün zararlar gelir. Sadece kafir devlette de mi? Yok İslam devletinde de bak Ahmet bin Hanbel nasıl hapsedilmiş. Şeyhülislam İbn-i Teymiye nasıl hapsedilmiş. İbnül Kayyum talebesi nasıl hapse girmiş, kaç defa çıkmış. İmam Sedaksiler İslam devletinde halifeye nasihat ettiler diye senelerce kuyuda hapiste kalmışlar. Bak. Demek ki sadece küfür devlette hapis yokmuş. İslam devletinde de adam hapse girebilirmiş. Müslümanlar girebiliyorlar. Başlarına geliyor böyle imtihanlar. Ama kula vacip olan, Allah'ın ona emrettiği şey nedir? Hakkı izhar etmek, hakta sabretmektir. İbn-i Teymiye diyor ki, İslam devletinde halife, bir meselede içtihat eder ve hata ederse, ve hakta İslam devletinde, bir alimin, delil yanında olan bir alimin, bir ilim talebesinin Veyahut Müslümanların avamından bir avamın yanındaysa delil Hak onun yanındaysa o alime, ilim talebesine avama düşen hakkı izhar edip hakkı anlatmaktır Sonra da başına geleceklere sabretmektir Hapsedilebilir, eza edilebilir, düşmanlık görebilir Ona farz olan hakkı izhar etmektir Hakkı beyan etmektir, gizlememektir. Ondan sonra başına geleceklerin takdiri de Allah'ın elindedir. Allah ne dilemişse o kadardır. Ardından ayeti getiriyor. Elif lâ mîm e hâsibennâsü ey yutrak ve ey yakûl ve hum İnsanlar iman ettik demekle fitneye uğratılmadan, başlarına zorluklar, belalar gelmeden bırakılacaklarını mı zannettiler? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin İslam ehlini, iman ehlini övdüğü şey hakkı izhar etmektir. Sıdk Sıdk ve doğruluk en büyük maslahattır, en büyük güzelliktir. Yalan, bir şeyi gizlemek, örtmek bunların hepsi de en büyük şeytanlıktan, en büyük fesattandır. Hak vakti geldiğinde beyan edilmesi gereken bir olgudur. Allah ayet-i kerimede Ali İmran suresinde 71. ayet-i kerime İmam Ali bunu getirmiş. Ya ehlal kitabi lima telbisuna hak bil batili. وَتَقْدُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey kitap ehli, siz hakkı batıla niye giydirip duruyorsunuz? Oysa ki siz hakkın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hakkı niye gizliyorsunuz diyor Allah s.w.t. İlimden biraz nasibi olan, kitabı öğrenen, dini öğrenen bir adam. Bakıyorsunuz, aman malım gider, aman düşman kazanırım, aman başıma şu bela gelir, aman başıma şu zarar gelir, hakkı diyor. Hakkı anlatmıyor, hakkı gizliyor. Tabi bir takım kardeşlerimizin anladığı gibi hakkı izhar etmek karşı tarafa sövmek değildir. Edeplen anlatmaktır. Onda bir şeriatta ölçüsü sınırı vardır. Hakkı beyan ederken farklı yolları denemek gerekir. Nasihati kabul etmeleri için bazı güzel usluplar kullanmak gerekir. Edepli olmak gerekir. Güzelce arz etmek gerekir. Önce sadık olmak gerekir. Çünkü insanlar sadıklardan kabul ederler. İnsanlar sadıklardan kabul ederler. Delin istiyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam hapse düştüğünde rüya gören iki adam Yusufa diyorlar: "Nebbi inna bi te'vilihi minel muhsinin. Bize te'vilini haber ver. Biz seni muhsin, salih, güzel insanlardan görüyoruz." Ve rüyayı haber verince tasdik ediyorlar. Bu adam yalan söylemez diyorlar. İnsanların tasdik için önce sadakat gerekir. Yani Emri bil maruf yapacaksın, bir yanlışı düzelteceksin, hakkı izhar edip beyan edeceksin, arz edeceksin ama önce salihliğini ortaya koyacaksın. Önce salahiyetini, doğruluğunu ispat edeceksin o nasihat ettiğin insanlara. Sen sadakatini, sen doğruluğunu, sen salahiyetini beyan etmediğin bir kavmin nasıl senin sözünü dinlemesini bekleyebilirsin ki? Nasıl sözünden ibret almasını bekleyebilirsin ki? imkanı yok. Burada bu ayeti kerimede tabii şöyle bir tefsirlerde tafsilat gelmiş. Bunu alimler konuşmuşlar. Ehli kitap hakkı nasıl gizlediler? Nasıl tahrif ettiler? Nasıl hakkı batıla giydirdiler? Ehli kitap nasıl dinlerini tahrif ettiler? Şunu sordular. Dediler ki tahrif ehli kitabın yaptığı ayetleri yazarak farklı ayetler getirmek miydi? Yoksa tahrif Allah'ın sözlerini farklı batıl yorumlarla farklı manalara taşımak mıydı? Çünkü bugün Kur'an tahrif olmamış ama Kur'an'ı tevil ederken, yorumlarken, Kur'an'ı anlatırken, şerh ederken insanlar batıl anlayışlarını, batıl yorumlarını Kur'an'a katarak Kur'an'ı tahrif ediyorlar. O dönemdeki Yahudi ve Hristiyanların tahrifi sadece mananın tevilinde miydi? Yoksa onların tahrifi Yoksa onların tahrifi kelamın, yazılan yazıtların tahrifinde miydi? İşte temel nokta burası. Bir grup alim, birinci grup alim dediler ki Tevrat ve İncil'de tahrifin dediler manası zahirde kelimelerin değiştirilmesi değil kalkıp ehli kitabın bir kısmını şey, Tevrat'ı ve İncil'i yorumlarken yanlış yorumlar getirmesiydi dediler. Onlar manaları tahrif ettiler ki zaten burada bir madde sonra falan bir iki madde sonra şey getirecek kelimeleri yerlerinden oynatıp tahrif etmeye getirecek koluyla alakalı olduğu için getiriyor zaten. Birinci mana bu. İkincisi ise ki doğru olan görüş bu. İkinci grubun gittiği görüş İncil'in ve Tevrat'ın yazıyla tahrif edilmesidir. Çünkü İncil'de ve Tevrat'ta bugün öyle zahir şeyler var ki onlar Allah'ın sözü olamaz. Mesela yani Tevrat'ta bir şey yazıyor Allah Yahudilere niye gazap etmiş? Yahudiler izah getiriyorlar. İşte Allah yeryüzüne inmiş, Yakup aleyhisselamla güreşmiş. Yakup aleyhisselam güreşte mağlup edince Allah da Yahudilere gazap etmiş. Tevrat'ta yazıyor bu. Veya İncil'de Lut kavmi helak olunca, Lut'un kavmi erkek erkeğe yaklaştığından helak olunca Lut'un kızları kalıyor. İncil'de yazıyor ki Lut'un kızları dediler ki birimiz babamızla evlensin de nesil devam etsin. Yoksa insanoğlu tükenecek. Sanki o dönemde bir insan onlar yeryüzünde. Ya İbrahim teyzesinin oğlu Lut'un o da ayrı bir şehirde yaşıyor. Ne alakası var? İncil'i ve Tevrat'ın açık, zahir bu tarz misalleri var, örnekleri var ki bunlar insanlar tarafından bu kitaplara elle yazılıp eklenmiş. Allah'ın sözü değil, Allah'ın indirdiği değil. Dolayısıyla ikinci zahir mana en doğru olan mana Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarını elleriyle yazarak, tahrif etmeleri ama birinci getirilen izah da yalan değildir niye yani bugün Kur'an-ı Kerim belki yazıyla tahrif edilemiyor matbaalarda tahrif edilemiyor ama manası yorumu tevili ne yapılıyor tahrif ediliyor birçok örneği var bunun adam diyor ki namaz diyor Arapçada salahdır salahın manası duadır yani dua etmen yeterlidir diyor birçok mealciler var mutezile kafalar Böyle tahrif ediyorlar Kur'an'ı. Zekatı, haccı, kurbanın ahkamını. Ya diyor Kur'an, kurban diye bir vacip yoktur diyor. O diyor sonrakilerin uydurmasıdır. Niye? فَسَلَّلِ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ işte o ayette şu kastedilmiş, kelime şuradan çıkmış, böyle olmuş, böyle olmuş. Öyle batıl yorumlar, teviller getiriyor ki kitabı neyle tahrif ediyor? Mana ile tahrif ediyor kardeşe. Cahiliyenin hasretlerinden ve özelliklerinden 52.si اَتْثَانِيَةِ وَالْخَمْسُونَ et taassubul mezhebi ve ikrar bil hakki li insanların mezheplerini mezheplerine mutaassip olmaları yani mezhepten kasıt hanifilik, malikilik, şafilik değil. İnsanların görüş, fikir, itikat bu gibi şeylerde yanlış dahi olsa taassup içerisinde olmalarıdır. Taassup nedir? İnsanın hakkı görememesidir. İnsanın bir şeyin, bir kavlin, bir görüşün, bir fikrin etrafında toplanan bazı güzellikler sebebiyle içerisinde var olan batılı, yanlışı, kötüyü ve pisi görememesidir. Taasubun adı budur. Delil de gelse, hüccet de gelse, burhan da gelse, akıllı, fıtrata uygun olan Dine uygun olan nasihat de gelse insanın batılda bile bile ısrarcı olmasıdır. Batılda bile bile ısrarcı olmasıdır. Bu taassuptur. Allah kime rahmet ettiyse onu taassuptan kurtarmıştır. Hakla, doğru anlayışla, doğru tevhille ne yapmıştır? Onu rızıklandırmıştır kardeşler. Bu bapta Alusi cahiliyenin bu özelliğini ve vasfını anlatırken şu ayeti kerimeye getirmiş. O da Ali İmran suresi. 72 ve 74. ayet kelime Vakalet taifetu min ahli'l-kitab. Amenu billazi unzila alellezine amanu ve cehhan nahari ve kufru ahirehu laallehum yercunu. Kitap ehlinden bir grup dediler ki bu iman edenlerin getirdiğine günün bir kısmı ima, iman edin sonra biraz zaman geçsin günün akşam vaktine ulaştığınızda da küfredin belki dinlerinden şüphe eder geri dönerler. Ve la tu'minu illa limen <Gül> Dediler ki sizin dininize tabi olmayanın dinini kabul etmeyin, onlara iman etmeyin. Allah da onlara cevaben dedi ki de ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah onu dilediğine vermiştir. Allah'a Rabbinize karşı hüccet getirmeyin. Allah hakkı dilediğinin ağzına vermiştir, dilediğinin kalbine koymuştur. Ömer dedi ki ben... Ömer için rivayette diyor ki Allah hakkı Ömer'in kalbine koymuştur diyor. Allah hakkı Ömer'in kalbine koymuştur. Ebu Bekir ona kızamaz. Ali de kızamaz. Osman da kızamaz. Allah fazilet elindedir. Ayet-i devamında bunu söylüyor. Kul de ki onlara innel fadle şüphesiz ki fazilet biyedillahi yu'tihime yaşa Allah'ın elindedir. Allah da onu dilediğine verir. Vallahu allah Ali şüphesiz Allah vasiyadır yani o bilendir ve İkramı geniş olandır. O ilmi geniştir, her şeyi kapsamıştır. Yahta su bi rahmetihi men bu Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. Allah'ın birine fazilet vermesi, Allah'ın okula rahmet etmesidir. Allah rahmeti dilediğine kaskılar. Vallahu <gülüyor> zul fadl il Şüphesiz ki Allah büyük bir fazilet sahibidir. Hasan ve Suddi bu ayeti kerimenin tefsirinde şunu naklettiler. Dediler ki Yahudilerin önde gelenlerinden 12 tanesi oturup kendi aralarında kararlaştırdılar. Dediler ki gidelim bizden bir kısmı bu Muhammed'in yanına diliyle desin ki ya biz de senin gibiyiz. Biz de sana inanıyoruz. Biz de senin yanındayız. Biz de sana yardım edeceğiz. Seninle beraberiz. Bu yola beraber çıktık. Beraber yürüdük biz bu yollarda dediler girdiler yanına. <gülüyor> Sonra <gülüyor> biraz zaman geçti. <gülüyor> belalar, musibetler, sıkıntılar var ya mızmız çocuklar sahnede sahne sırası onların mızmız çocuklar ondan sonra küfür ettiler kazakların bir atasözü var en yaman düşman içeriden çıkan düşmandır diye en yaman düşman içeriden çıkan düşmandır niye mürtedin cezası İslam'da ölümdür mahrem biliyor mahrem He? mahrem biliyor Başkalarını şüpheye düşürüyor. Ya bu din bak demek ki batılmış ki bak gördün mü? Bak durmuyor kimse diyorlar. Zaten Yahudiler bunu istedi. Bugünkü Yahudilerin torunlarına da iblis bunu vahyediyor. Bugünkü Yahudilerin torunlarına da iblis vahyediyor. Diyor ki biraz durun sonra ayrılın. Bak göreceksin insanlar diyecek. Aa gördün mü bak ya bak bitti falan bu kadardı rüyaydı. Ma Şeylerin münafıkların dediği gibi birbirlerine. Allah ve Resulü bize aldanmacadan başka bir şey vaat etmemişler. Allah ve Resulü bize aldanmadan başka bir şey vaad etmemişler. Yahu arkadaş benim vaad ettiğim Allah'ın ve Resulün vaadettidir ettiğidir. Ben ne yapayım? Benim elimde değil ki. Ben aceleci bir varlığım. Zaten Allah beni aceleci yaratmış. Elimde bir şey olsaydı hemen değiştirirdim her şeyi. Yok. Allah'ın kaderinden. Zaman, sabır, yolda istikrar, sebat ve kararlılık insanı hedefine ulaştıran şeydir. Bunda iblisin maslahatı çok büyüktür. O yüzden yola çıkıp yarı yolda nefes nefese kalıp koşu bırakan adamların hiçbir zaman koşu bitirdiğine rastlanmamıştır. Ama adam dokuzuncu bitirse de bitirmiştir yarışı. Çünkü bırakmadı. Ama bırakanlar tıkanıp kalmışlardır. Belli bir yerden sonra kalacaktır. Bu iblisin işine yarar. Niye insanları gittikleri yoldan şüpheye düşürür? Yahudiler de bunu bildikleri için geldiler. Bir 12 kişi iman ettiler. Biraz Müslümanların arasında kaldılar. Biraz Müslümanların mahremini öğrendiler. Sonra dediler biz beğenmedik. Muhammed bizi kandırmış, aldatmış. Biz baktık bilenlerle oturduk, konuştuk. Öyle diyor rivayette. Diyor ki vaşavarna ulama ana alimlerimizle istişare ettik diyorlar. فَوَجَدْنَا مُحَمَّدًا لَيْسَ bizek Anladı ki Muhammed böyle bahsettiği gibi biri değil. O, o değil yani. O aradığımız değil. Ve bu şekilde dediler ki وَظَهَرَ لَنَا كَذْبُهُ Onun yalancılığı bize zahir oldu. Muhammedten daha emin kim var kardeş? Aleyhissalâtu vesselam. Ne yalan söyleyecek? Yalancı sizsiniz. O niye yalan söylesin? Her şeyi ortadaydı davet ettiği şey. Ammar ailesi geldi dediler ki ya Mekke'de işkence görüyoruz ya Resulallah. Dedi ki sabredin cennet var ne yapayım güçsüzüm ben ne yapayım size. Hı? Yalan mı söyledi? Ben onların kafalarını kırarım keserim yok öyle bir şey. Yani gücü o kadardı dedi ben yapamam yani yapamıyorum. Gücüm bu kadar sabredin cennet var. Ebu Zer geldi Kabe'nin yanında Resulullah uyandırdı dedi ki ya Resulallah Mekke'deler daha hicret etmemişler. Ya ne zaman dua edeceksin Allah'a ne zaman Allah bize yardım edecek işkenceden bittik. Habab demir ustası demiri eritmişler sırtına dökmüşler hababın. Ne zamana kadar ya Resulallah? Dedi vallahi çok acelecisiniz. Çok acele istiyorsunuz. Sabredin bir. Gün gelecek kadının biri Hadramev'ten ta Kabe'ye Hadramev'ti Yemen'in bir yeri Hadramev'ten Kabe'ye gelip hac edip geri dönecek. Hiç korku olmadan yani Allah bu dini öyle şerefli, temkinli, izzetli günlere götürecek. Bir sabredin. Ya acele etmeyin. Ebuzer aldı nasihatini çekti gitti. Ha irtidad edenler olmadı mı? Oldu. O kadar vahiy yazanlar irtidad edip bıraktılar bu dini. Vahiy katibi de adam yazdı bıraktı gitti. Gitti bir demek müşrikleri dedi. Ya boş verin onlar onlar boş konuşuyorlar. Ben yazıyordum ya o inandıkları Kur'an'ı ben yazdım ya ben ben. Yok ya yalancı bunlar deyip geldi. Çoklarını sapıklar düşürdü. Bugün çoklarının başkalarını saptırdığı gibi. Öyle değil mi? Rivayet bu şekilde kardeşler. Ve Allah Yahudiler bu planı yapınca bu ayeti kerimeye indirdi. Onların dalaletini sapıklığını ortaya koymak için. Tabi bu Yahudiler has değil. Yani her dönemden cahiliye ehli, üzerinde cahiliye kırıntısı kalan herkes için geçerli olan nedir kardeşler? Bir ahlaktır. E cahiliyenin bu, bu bugün alacağımız son unsur inşallah. 53. vasfı etsalifatu vel 50 53. hasleti tesmiyetuhum ittiba'al islami shirke. Yani İslam'a tabi olmayı şirk diye isimlendirmeleri. Normalde millet bize diyor ya siz şirk savarlar. O şirk, bu şirk, o müşrik, bu müşrik. Nasıl şimdi cahiliyenin özelliği İslam'a ittiba edenleri şirk diye isimlendirmeleri. Şimdi ayeti getireceğiz. Nuzul sebebini getireceğiz ki mesele fehmedilsin, edilsin, anlaşılsın inşallah. Bu bapta Ali İmran suresi 79. ayette 80. ayeti kerimeye getirmiş. İmam Ali Allah kendisine rahmet etsin. Sonra da nuzul sebebini getirmiş. Tefsirini getirmiş. Ali Minan suresindeki 79 ve 80. ayette diyor ki Allah subhanahu aleyhi beşerin ey yu'tiyehullahu'l kitab hiçbir <gülüyor> beşerin Mümkün değildir ki Allah ona kitap versin, ona kitap indirsin o beşere, o insana. Vel hükme, Allah ona hükmetme yetkisi versin. Vel bir de peygamberlik versin ardına. Çünkü adam vardır, alimdir, ilim verilmiştir. Adam vardır, ilimle beraber hikmet verilmiştir. Yani sözün nereye konması gerektiğini Allah ona öğretmiştir. O da ondan daha özel adamdır. Allah bir de bundan bir tanesinde üstünü vardır. O da peygamberdir. Ona da ya nebilik vermiştir ya rasullük. Onlar da kendi arasında kısımlara ayrılır. Yani Allah böyle insanları seçip çıkarsın, kitapla göndermesin ki sonra da fümme kalkıp bu adam yakule linnâsi insanlara desin ki kunu ibaden li min dunillah Allah'tan başka bana kul olu. Ve Allah diyor ki ancak kunu siz olun. Rabbaniyin, Rabbani'ler olun. Yani Rabbin talimatlarıyla hareket eden, Rab'den başkasından akıl almayan, Rabbin yönlendirmesiyle hareket eden olan, olun. Kunu Rabbaniyin. Neyle olacaksınız? Bima, burada sebebiye geliyor. Be, be sebebiye. Ne o sebep? Sizi Rabbani yapacak sebep ne? Yani o sebebe yapışacaksınız ki Rabbani olacaksınız. Bima kuntum el kitabe. Önce kitabı talim edeceksiniz. Dizinizi kırıp ilim okuyacaksınız. Allah'ın dinini öğreneceksiniz. Kitabın ahkamını öğreneceksiniz. Kitabın tefsirini öğreneceksiniz. Kunu rabbaniyine bima kuntum tuallimunal kitab ve bima kuntum Ders yapacaksınız onu. Tedrisatını yapacaksınız, talim edeceksiniz. Onunla rabbaniler olacaksınız. Allah diyor nice Rabbaniler vardır kitapları indi. Onlar da o Rabbaniler de o kitapla insanlar arasında adaletle hükmetmişlerdir. Ölçüyle, kıstasla, neyle ilimle. Ve yağmurakum en tettehizul melaikete. O insan ki kendisine nübüvvet verilmiş kalkıp insanlara demez ki siz melekleri işte vannebiyyine arbaba peygamberleri Allah'tan başka raptar edin. E yağmurukum bil küfri ba'de tüm tumuslima. Size İslam'ı emrettikten sonra mı küfür emredecek o adamlar? Ayet-i Kerime'nin tefsirinde İbn-i senediyle beraber şunu rivayet ediyor. Diyor ki Yahudi ve Hristiyanlardan bir grup peygamberle konuşmaya geldiler. Min ehli necrân. Necran ehlinden. Yemen tarafındaki Yahudi ve Hristiyanlar bunlar bu Asab ı Uhdud denen kıssanın gerçekleştiği kral çocuk kıssasının olduğu dönemdeki Hristiyanlar. Onlar mümindiler o belayla imtihan oldular Allah onları hakta sebat ettirdi sonra sapıttılar. Onlar geldiler, onlar da övünüyorlar. Bizim atalarımız diyorlar böyle kerametler görüldü yani. Bizim atalarımız böyle salih adamları, Necran Hristiyanları övünüyordular atalarının salihliğiyle. Geçen hafta anlattık hatırlayın başkasının yaptığı salih bir amelle övünmek cahiliye ehlinin vasfıdır. Şimdi bugün de çok insan var başkalarının yaptığı salih amellerle övünmeyi ne sayıyorlar? Fazilet, bereket sayıyorlar. Ya sen kendin adam olamadıktan sonra ne olur ya? Kendin, kendin adam oluyor. Bırak onun bunun gölgesinde markasında adam olmaya çalışmayı. Sen kendin adam ol. Markayla, isimle, başkasının salih ameliyle kimse adam olamaz. İnsan kendiyle insan kendini kabullendirebilir. Yahudiler ve Hristiyanlar da bu övgüyle oldukları için Muhammed de onlara kafir deyip gelince aleyhissalatü vesselam toplandı peygambere geldiler. Peygamber onları İslam'a davet etti aleyhissalatü vesselam. Bunlar anladılar İslam nedir? Gelip Muhammed'e tabi olacaklar. Ne diyorsa onu dinleyecekler. Bak gelip Muhammed'e tabi olacaklar. Muhammed onlara aleyhissalatü vesselam ne emrediyorsa oturup itaat edecekler. Ne dediler cevaben? Ya Muhammed. اَتُرِيدُ اَنَّ عَبُودَكَ كَمَا تَعَبُدُ النَّصَارَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Bak Hristiyanlar kendi gibi Hristiyanlar için diyorlar ki Ya Muhammed sen bize şunu mu emrediyorsun? O Hristiyanlardan kafir bir grup var. Onlar İsa'ya ibadet ediyorlar. Rahiplere ibadet ediyorlar. Onların onlara ibadet ettiği gibi biz de sana mı ibadet edelim? Peygamber kendine ibadete mi çağırdı aşağı? Yok. Hak olan itaate kim ibadet demiş ki? Hak olan ibadete kim ilahlık demiş ki? Ama şeytan aklı direkt onu getiriyor. Bak gördün mü Yahudiler de alimlerini, imamlarını işte ilah edilmişti. Sen öyle her konuşanı dinleme. Boşver sen kendi bildiğin kalbinin sesini dinle. La arkadaş kalbinde şeytan var. Kalbin sesini dinle kafirlerin sözü, Müslümanların sözü değil ki ya. Sen hakkın, batılın, doğrunun, yanlışın, doğru veya yanlış, hak veya batıl olduğunu kalbinin sesiyle mi karar veriyorsun? Nefsinin emretmesiyle mi? Şeytanın vesvese vermesiyle mi neyle? He? Onu neyle belirlemek lazım? Kur'an ve sünnetin ölçüleriyle. Allah'ın ve Resulünün emrettikleriyle. Ve ardından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onlar böyle bir terbiyesizlik yapınca. Şimdi e, hakkı görünce, hakka teslim olmayınca bir bahane bulmak zorundaydılar. O da dediler ya bu boşverin dinlemeyin bu adam. Bu adam açık açık diyor ki gelin bana tabi olun. Bırakın işinizi falan. Peygamber de böyle denince dedi ki: "Feqale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ma'azallahu en na'buda gayra Allah." Allah'a sığınırız Allah'tan başkasına ibadet etmekten. Halbuki bizim davet ettiğimiz şey bu zaten. Yalnız Allah ibadet edilsin. Avna'mura bi ibadete gayr. Kalkıp bir de hem bize ibadet edilmesi, bir de Allah'tan başkasına ibadet edilmesinin emredilmesi mümkün değil bizalik بِذَٰلِكَ seni Allah beni bununla göndermedi. وَلَا bizalik اَمَرَن۪ي Allah beni, beni bununla da mükellef kılmadı. Bana bunu emretmedi diye Nebi salsam onlara cevap verdi. Ve yanından iman etmeden çıkıp gittiler. Bu ayet-i kerime bunun üzerine nazil oldu. Cahiliye ehli her dönemde kardeşler bu haslet üzeredirler. Yani eşyan ismini değiştirirler. Bir sonra gelecek zaten. Bir sonra gelecek. Hak olan itaate ibadet derler. İbadet olacak şey ibadet değil işte görüştür, fikirsel ayrılıktır derler. Yani her şeyin ismini değiştirirler ki hak, batın insanların gözünde ne olsun kardeşler? Hak olsun diye. Allah bizi bu belalardan, bu yanlışlardan, bu hatalardan afiyette kılsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanındandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan